Evet, şimdi Tuğba Tekerek de birlikteyiz. Merhabalar, günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Tuğba hanım, merhaba. Günaydın Can. Ee, evet, bugün hangi konularımız var? Ee, hangi konularımız var? Ee, bugün e, Euro Topics bültenlerinden e, yine e, üç konu seçtim. Ee, İrlanda'da Covid istifaları var ee, İskoçya'da Covid milliyetçiliği var bunlardan bahsedeceğim ee, ama önce Rus muhalif lider Aleksey Navalny zehirlendi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ee, onunla ilgili bir takım ayrıntılar vermek istiyorum. Ee, Aleksey Navalny Rus muhalif lider olarak geçiyor. Ee, geçtiğimiz cuma günü kendisini uçakta kötü hissediyor. Önce Rusya'da bir hastaneye kaldırılıyor ve sonra Almanya'ya taşınıyor. Ee, şimdi e, Navalny kimdir ve neden zehirlendi? Ee, bu konuda ne söyleniyor Rus medyasında ve Avrupa medyasında? Ee, bunları aktarayım biraz. Evet. E, Rusya'da iktidar yanlısı olmayan e, az sayıda medyadan birisi Eko Mosk Moskvi'yi e, Alexei Navalny'i şöyle tanıtıyor. Sosyal medyada ülke çapında yayın yapan bir televizyon kanalının izleyicisi kadar büyük bir takipçi kitlesine sahip. E, gündeme getirdiği konular gündemi belirliyor. Seçim sonuçlarını etki edebiliyor ve... İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'ndeki siyasetçilerin kariyerlerini yerle bir ediyor ve on binlerce insanı sokağa dökebiliyor. E, aslında Navalny e, muhalif e, siyasetçi olarak geçiyor. Ama asıl e, önemli olduğu, sivrildiği nokta, etkili olduğu nokta e, yolsuzlukları ifşa eden bir avukat olması. E, partisi henüz Rusya'da tescil edilmeyi bekleniyor. Yani partisi henüz e, resmen tanınmış bir partisi bile yok Rusya'da. Ama öte yandan yolsuzlukla mücadele fonu denilen bir fonun, fonu kurmuş e, ve 2008 yılından beri e, ülkedeki yolsuzlukları kendi bloğunda ifşa ediyor ve bu süreçte şöyle ilginç bir yöntem izliyor, e, kendisi büyük şirketlerde bir takım ufak hisseler alıyor. Ve bu hisseler sayesinde şirketlerin toplantılarına katılma ya da onlardan bilgi alma, bilgi isteme hakkına sahip oluyor. Ve bu şekilde ele geçirdiği bilgileri yayınlıyor. Ee, ve böyle... Bu gerçekten. Öyle, evet, evet ve böyle böyle hani ülkedeki yolsuzluğu ortaya çıkartmak üzere e, bunun üzerine inşa edilmiş bir e, kariyer gibi görünüyor Navalny'ninki. Son 13 yıldır e, bunu yapıyor. Ve Putin'in partisini sahtekerler bir hırsızlar partisi olarak tanımlıyor. İşte Medvedev'in e, bir emlak imparatorluğu ile ilişkisini. ...falan ortaya çıkartıyor. Kendisi aslında işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmek istemiş. Girmesine izin verilmemiş. Tek girdiği seçim belediye başkanlığı seçimleri. Orada da yani tüm bu baskılara rağmen %27 gibi yüksek bir oy almış. O nedenle gayet başarılı görülüyor. Nereden girmiş? Yazılı, yazıyor mu? Moskova'da. Moskova'da. Moskova'da evet. Moskova'da %27 almış ama Putin'in gösterdi, Putin'in partisinden olan adaya karşı kaybetmiş. Böyle peki hani Navalny'yi kim zehirledi, neden şimdi zehirledi gibi sorular da var ortada. Bu konuda ortaya atılan ya da yapılan değerlendirmelerden bir tanesi şu deniyor ki Putin Belarus'taki ayaklanmanın Rusya'ya bulaşma ihtimalinden endişeleniyor diyor. Ee, bu bana enteresan geldi. Çünkü hep biz şey diye bakıyoruz Belarus'taki ayaklanmaya Putin ne zaman müdahale edecek? Hani Putin hı hı. Güçlü bir figür ve gelecek ve oradaki ayaklanmayı bastıracak ya da işte olayların gidişatını değiştirecek diye. Ama aslında hani burada e, yorumlara baktığınızda Rus medyasına da baktığınızda görüyorsunuz ki yani dünyanın her yerindeki ayaklanma ve aslında da daha yanı başındaki ayaklanma Putin'i gayet kaygılandıran bir gelişme. E, bunun yanı sıra e, Eylül ayında bölgesel seçimler var. Hani bu bölgesel seçimlerde de Navalny'nin bu ifşaatları ya da eylemleri etkilerde bulunulabilir diye düşünülüyor. Ve Rusya, Rus devleti daha önce Navalny'yi gözaltına almış, tutuklamış bir zehirlenme girişimi daha olmuş, saldırıya uğramış ve şöyle enteresan bir şey, Rusya'daki Tüm STK'lar ve medya organları yurt dışından ufacık bir e, miktar bağış aldıklarında, destek aldıklarında bile yabancı ajan olarak kabul ediliyor. E, bu Navani'nin derneği de 2000 euro almış. Onun üzerine bir sürü işte baskılar, baskınlar falan geçilmiş. E, böyle bir durum. Ve bunun yanı sırada işte pek çok insanın yolsuzluğunu ifşa ettiği için ee, bu, bu kişiler tarafından e, da e, zehirlenmiş olabileceği söyleniyor ama her ne olursa olsun e, işte Putin, e, Kremlin yönetiminin her muhalifi vatan haini olarak ilan etmesi bu tür insanlara bir tür e, işte saldırıların yapılmasına e, imkan sağlıyor, böyle bir zemin hazırlıyor e, ve e, bu sonuçta hani Putin'in de dahli olan e, do doğrudan ya da dolaylı bir durum deniyor. Bu arada bir, kısa bir buyur, buyur. şey araya girebilir miyim? E, hani Putin'in korkusundan bahsettin, e, aslında şöyle bir haklı e, yönü var e, bu yorumun, çünkü daha birkaç ay önce biz açık gazetede veriyorduk Rusya'nın Doğu kısmında yerlen Habarovsk kentinde yine böyle bir muhalifi gözaltına almıştı Putin yönetimi 3 hafta boyunca on binlerce insan sokaklarda eylemler yapıyordu böyle sert bir müdahalede bulunmamıştı Putin ama o dönemde bir tedirgin olmuştu açıkçası dolayısıyla Belarus'a evet. baktığında herhalde daha geçtiğimiz ay yaşanan bu eylemleri de hatırlıyordur. Evet e, ve hatta yani bu eylemler hani ne kadar güçlü bir şekilde devam ediyor, nasıl devam ediyor onu çok şey yapmadım, bak, ayrıntılı bakmadım ama şunu gördüm aynı bölgede bugün bir takım insanlar seninleyiz Belarus diye e, bir takım sloganlar atıyorlar bunu ödümle Evet, ödüm Litvanya'da yani da orada... mesela oldu Evet, evet, evet e, Son durumda işte Alman doktorlar Navalny'nin Hayati tehlikeyi atlattığını söylediler e, ama vücudundaki bu zehir olduğu buna işaret eden maddelerin uzun süreli etkisinin ne olacağı şu an itibariyle hiç bilinmiyor. E, göreceğiz bakalım hani Putin bir muhalifini daha e, bu şekilde ekarte etmiş olacak mı ya da ekarte edilmiş olacak mı? E, Rusya'dan gelişmeler böyle. E, İskoçya'ya geçelim. Ee, İskoçya'da koronavirüsün enteresan bir etkisini görüyoruz. Ee, koronavirüsün dünyada pek çok şeyi hızlandırdığı, görünür kıldığı falan ee, ama İskoçya'da yaptığı şey de İskoçya'daki bağımsızlık talebini güçlendirdi. Ee, Birleşik Krallık'tan ayrılma talebini. Nasıl? E, su, e, sürekli e, şeyler yapılıyor, anketler yapılıyor İskoçya'da ve son yapılan anketler ayrılalım diyenlerin e, çoğunlukta olduğunu ve aradaki makasının da artık ciddi bir şekilde açıldığını gösteriyor. Bu özellikle pandemi sonrası olan süreçte olan bir şey. E, bunun sebebi de... İskoçya bu süreci e, koronavirüs sürecini e, görece iyi yöneten e, ülkelerden birisi olarak kabul edilirken Boris Johnson'in yönetiminin iyi performans sergilememesi ve e, hani bu, burada da işte İskoçlar diyor ki işte Birleşik Krallık'ın hani ne derece kötü bir yönetimi olduğunu görüyoruz ve biz buradan e, uzaklaşmak istiyoruz e, diyorlar. E, bu... İngiltere medyasına nasıl yansıyor oradan muhafazakar bir gazete spectator bunu covid milliyetçiliği olarak tanımlıyor. Diyor ki artık İngilizlerin baskıcılığından bahsedemiyorlar şimdi hastalık taşıyıcısı olmakla suçluyorlar İngilizleri e, diyor. E, İskoçya'da 2014 yılında bağımsızlık referandumu yapılmıştı ve kalalım diyenler kıl payı bir farkla kazanmıştı. Boris Johnson tekrar bir referandumun söz konusu olmayacağını, işte bu birliğin dünyanın en güçlü, en önemli birliklerinden birisi olduğunu ve bu büyünün asla kaybedilmemesi gerektiğini söylüyor. Ve yorumlara baktığımızda bazı yorumcular şunu söylüyor, tıpkı İspanya'da Katalanların yaptığı gibi, İskoçlarda, Birleşik Krallıkta Londra yönetimi izin vermese de bir referandum düzenleyebilirler diyor. Yani İskoçya'da bağımsızlık sürecini hızlandırmış görünüyor bu koronavirüs. Evet, 2014'ten bu bağımsızlık ha. referandumundan söz etmiştim. Bundan sadece birkaç yıl sonra tabii bir Brexit hani gündeme gelmişti. Bunun ardından İngiltere, yani Birleşik Krallık. AB'den çıkma kararı aldıktan sonra İskoçya aslında hemen COVID'in öncesinde aralık ve bu yılın Ocak ayında yüz binlerce insan gösteriler yapıyordu. Eğer AB'den çıkılıyor ise biz de Britanya ile yaşamak istemiyoruz diye. Dolayısıyla bu yüzdeler de değişmiştir artık. Yani evet, tekrar evet, referandum evet. yapılsa muhtemelen tam tersi bir sonuç çıkar. Ve evet. Finlanda evet. ee, Selim Batur biraz bahsetti. Ben yazıcına girerek anlatmak istiyorum. Ee, İrlanda iki kişilik meclis golf kulübünün düzenlediği bir yemek var ee, ve bu yeme yani ülkede çok düzey siyasetçi, bürokrat, milletvekili, bakan kış. işte kurallara göre 50 kişiden fazla olmaması gerekiyor. Ee, bir böyle kapalı mekandaki bir organizasyonda ee, ama bu yemekte işte 80 kişi var. Otel yönetimi separatör koymuş araya önce ama sonra işte bu separatör kalkmış ve masalarda 6 kişilik olması gerekirken 10 kişilikmiş. İşte bunun haberi ertesi gün bir gazete tarafından yayınlanıyor, ortaya çıkartılıyor. Polis soruşturma başlatıyor bu yemekle ilgili ve soruşturma haberinin ardından da ülkedeki siyasetçilerden birer birer özür açıklamaları... Ee, ve şey istifalar geliyor. Ee, Selim Bey bahsetti dün gece e, İrlanda'nın AB'deki komiseri e, istifa etti. Bunun yanı sıra İrlanda'nın Tarım Bakanı Dara Kaleri istifa etti. Ve pek çok üst düzey bürokrat ve siyasetçi istifa etmiş durumda. E, medyadaki yansımasına bakarsak diyorlar ki insanların büyük kısmı Mart'tan bu yana hak sağlığını gözeterek yaşamlarını en ağır şekilde kısıtladı. Siyasilerse bu kuralları görmezden geldi. Bu işin altından beraber kalkacağı sloganını bundan sonra kullanmak mümkün değil deniyor e, medyada. Ve bu hani şey sadece bir istifa değil böyle büyük çaplı Golf Gate yani büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor İrlanda'da ve önümüzdeki günlerde e, hükümetteki üçlü koalisyonun e, dağılmasına yol açabileceği bile konuşuluyor. Ee, i̇şte Selim Badur da söylemişti hakikaten ülkeler farklı, siyasi mekanizmalar farklı, siyaset kültürü farklı. Hani e, böyle bir e, yemeğe katıldıkları için hani İrlanda'da siyaset baya bir e, çalkalanıyor. Bu biraz ilginçmiş açıkçası ama hani İrlanda'yı biraz böyle yakından takip ettiğimizde zaten bu üçlü koalisyonun kurulması çok uzun zaman almıştı. Aylarca hükümet kurulamadı İrlanda'da. Sanırım ciddi fikir aylıkları da var Covid döneminde. Bu biraz böyle bir görünen yüzü olmuş herhalde bu hükümet krizinin. Çünkü bir yandan da radikal bulmadım değil. Kaç tane bakandan bahsettin? 4-5 herhalde bakandan istifa eden. Bir oraya katılan zaten bir bakan var. Bir de Hı, AB ticari sorumluluğu. E, bu iki sen çok üst e, düzeyde. Onun dışında e, milletvekili var tanıyorum. İşte baş bakan yardımcısı var. Hani ba, ba, böyle istifalar Yok, is var. Yok e, tabii şey istifalar Bana, galiba çok daha fazlayı. Ha evet evet evet, Hı -hı. Hani, evet evet evet evet çok sayıda istifa var. E, şöyle yani orada bir yandan söylediğin doğru olabilir. Bir yandan da e, hani istifa kültürü İrlanda'da çok şey, yerleşik bir kültür. Hmm. Hani Bundan önceki Tarım Bakanı da benzer bir şekilde istifa etmiş. E, bu söyleniyor. E, bir de bana enteresan gelen şey şu oldu. Biz mesela Türkiye'de bir... Toptan yasaklıyoruz. Ee, örneğin biz şimdi düğünleri toptan saklıyoruz ya da işte vakti zamanda sokak toptan yasakladık. Yani belli kuralları dahilinde gibi değil de yani işte düğünleri 50 kişiyle sınırlayın ya da 100 kişiyle sınırlayın gibi değil de biz onlar ve bu kurallara koymak konusunda da son derece titizleniyorlar. Bana da bu açıdan e, ilginç gelmişti bu olay. Evet. Peki Can senin ekleyeceğim şeyler var mı? Var. İrlanda ile alakalı ilginç bir gelişme vardı. Onu eklemek istiyorum. Apple'la, Apple şirketiyle İrlanda arasında 13 milyar yolluk bir vergi cezası anlaşmazlığı vardı. Bu Lüksemburg'a taşınmıştı. Şimdi Avrupa Adalet Divanı da Apple'ın İrlanda'da milyarlarca euro vergi ödemek zorunda değil e, diyerek e, Apple'ı bu durumdan kurtarmış. Belki de istifada tam zamanında gelmiş çünkü ardından da büyük tartışmalar çıkabilecekti galiba. <gülüyor> Aa e, evet bu iki olayı da biliyordum ben. Evet ama ikisinin böyle bağlantılı olabileceğini düşünmemiştim. Evet arka planında böyle şeyler de olabilir. Evet iş kolaylaşmıştır evet. belki da yüzleşmemek için. <gülüyor> evet. Peki çok Aynı teşekkür ederiz o zaman. Bu haftalık haberlerimiz böyle. Hı hı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.